Podcast. Podcast. Hola. Podcast, podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Bu lakı. Avant de terminer ce podcast. Evet insanların ne kadar değişik şekilde podcast dediğini görmüş olduk. E tabii ki ben bu kadar telaffuzun karşısında bir Türk olarak, anne olarak...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 Bu haftaki gündemimize geçmeden önce Necim ben bizlere sosyal medyadan ulaşan mesajların birkaçını okumak istiyorum. Evet çok güzel olur. Ben merak ediyorum çünkü. Bakalım. Facebook Bilari Podcast sayfası üzerinden gelen mesajlarla başlıyorum. Elif podcast'imizi çok beğendiğini, kendisinin de bu işe girmek istediğini söylemiş. Oh ne güzel. E, hatta ses tonlarımızı çok sevmiş. Şarkı söylememizi de rica etmiş bizden. <gülüyor> Abi, bu, bu kararını bence yeniden gözden geçirsin Elif. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim güzel düşüncelerin için.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 Allah razı olsun biz Sabahattin Ali koğuşu yapmışlar değil mi anne? <gülüyor> evet ya o koğuşta da mesela biz orası biraz hareketli ses şeyleri vardı mesela seslendirme Sebahattin Ali'nin şiirlerini seslendirildiği şarkılar falan vardı ama koğuşta benim dikkatimi şu çekti Sebattin Ali'nin fotoğrafı vardı hani tabii ki bir iki küçük eşya vardı ama duvarda asılı olan bağlama hatırlıyorsun değil mi?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 Ah, orada, evet. <gülüyor> <gülüyor> oradan e, çok güzel şarkılar dinledim kendim için oturdum bankta birlikte oturmuştuk ağaca karşı hatta sonradan hepimizin bildiği Sezen Aksu'nun Çocuklar gibi isimli şarkısının orada ne kadar keyifle dinledik değil mi o çok güzel bir anıydı benim için Evet Sabahattin Ali'nin güzel bir şiiridir Evet onu hatta ben çok şiir okuyamam ama bu konuşmanın sonunda ondan bir iki satır söylemek isterim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 Yani biraz değil be bayağı bir üzüntülüyüz. Neden? Şimdi yani yeni ürünler tanıtıldı, fiyatlar ortaya çıktı vesaire ve biz cidden böyle ailecek bir depresyona girdik. <gülüyor> ee, başta işte neyden bahsettiler? Apple Watch'u tanıttılar. Yani bir saat bu kadar mükemmel olabilirdi. Ben saat demeye utanıyorum artık. Çünkü yani düşünsen anne kolunda taşıdığın şey senin EKG'ni çekebiliyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Evet. Yani gerçekten harika bir saat tanıttılar ve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 kamçı olsun. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması için gerekli olan çalışmaları bir şekilde yapacağızdır. Güveniyorum, inanıyorum. Evet yavrucuğum ne diyelim? E, bugünkü konularımızı da epey işledik. Evet yani benim gerçekten çok moralim bozuldu. Ben biraz depresyona gireceğim. Yani şu köşede oturup ağlamak istiyorum. <gülüyor> Bitirsek mi ne yapsak? <gülüyor> Olur sen o köşede ağla. Ben sana mendil getireyim. <gülüyor> ben de hatta e, Sebahattin Ali'nin